Merhaba. Karabiga'da Cengiz İnşaat ve Alarko yani kısaca CENAL tarafından kurulması planlanan CENAL Kömür Termik Santrali Enerji İletim Hattı ile ilgili bugün gerçekleşen Çevresel Etki Değerlendirme yani ÇED Halkı Bilgilendirme Toplantısının sonlanmasına izin verilmedi. Karabiga Çevre Platformu ve Çanakkale civarından gelen halk toplantı sırasında üzerinde termik santral istemiyoruz yazan 8 metrelik bir pankart açtı. Halk İnsanca yaşamak istiyoruz, herkesin dönebileceği bir köyü olsun, termik santral ölüm getirir gibi pankart ve sloganlarla çete heyetini protesto etti. Karabiga çevre platformu sözcüsü Aslı Badem, yurt dışından gelen kömürü burada yakıp bizi zehirleyecekler. Külünü bırakacaklar, enerjiyi başka yere götürecekler. Enerji bağımlılığımızı yerel halkı zehirleyerek bitirmek bir çözüm değildir. Yaşam alanlarımız, soluduğumuz nefesimiz için mücadele ediyoruz. Proje yaşam alanlarımıza ve tarım alanlarımıza çok yakın dedi. Badem, Kömür Termik Santrali yerine bölgedeki rüzgar potansiyelinin kullanılmasını talep ettiklerini söyledi. Daha öncesinde olduğu gibi ÇED olumlu kararına da dava açacaklarını belirtti. Yaşam alanının 1 kilometre yakınında bulunan kömürlü termik santral inşaatı ile daha önce de dava konusu olmuştu. Biga Çevre Platformu Çanakkale TMOB Ziraat Mühendisleri Odası adına Çanakkale Barosu Çevre ve Kent Komisyonu avukatları tarafından açılan dava sonucunda Çanakkale İdare Mahkemesi projenin yürütmesinin durdurulmasına karar vermişti ve inşaat durmuştu. Cenal Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na yeniden başvurarak bir bütün olarak yürütülmesi gereken çet sürecini üçe ayırarak liman Atık depolama sahası, derin deniz deşarjı ve enerji santrali olarak 3 ayrı ÇED kararı aldı. Greenpeace Akdeniz iklim ve enerji kampanyası sorumlusu Pınar Aksoğan yaptığı açıklamada ÇED raporunun 3'e bölünüp alınması ile ilgili olarak özellikle atık depolama sahasının santralden bağımsız bir rapor almasının hiçbir mantığa uymadığını belirtti. Aksoğan şu anda Çanakkale'de işleyen 2 termik santralin yanında yapılması planlanan santral sayısının Ondan fazla olduğunu söyledi. Ve Diyarbakır Dicle Üniversitesi'nin çevre örgütlerinin tepkisine neden olan ağaç kesimi Orman ve Su İşleri Bakanlığı Diyarbakır Orman Müdürlüğü'nün hazırladığı inceleme raporuna dayanarak yaptığı ortaya çıktı. Radikalde yer alan habere göre üniversitenin talebiyle 5 Kasım 2013'te hazırlanan raporda üniversite toplum sağlığı ve olası yangın tehlikesi için risk oluşturduğu söylenen ağaçların bölgeden uzaklaştırılmasını istedi. Rapor yaklaşık 10 bin ağacın kesimine gerekçe gösterirdi. Hatırlaması değişken gündemin içinde güç de olsa HES çalışmaları nedeniyle geçen yıl Salar Haderesinde 10 binin üzerinde balık telef olmuştu. Tepkiler üzerine Çalık Holding vadi içerisinde bulunan 4 yol köyü tüzel kişiliği ile protokol imzalamış Salar Haderesinin kollarına 10 bin adet alabalık yavrusu bırakmayı kabul etmişti. Balıklar dört yol muhtarı Hasan Nuri Sadıkoğlu ve Salarha Vadisi Çevre Koruma Derneği Başkanı Ali Top'tan tarafından bırakıldı. Salarha Vadisi Çevre Koruma Derneği Başkanı Ali Top'tan yaptığı açıklamada enerji yatırımlarına karşı olmadıklarını belirterek ancak bölgemizde çevreden çok firmaların karlılığı düşünülerek çevreye zararlı olan projeler tercih ediliyor. Geçen yıl 10 binin üzerinde balığın öldüğünü hatırlatan toptan dereye bırakılan balıkların çevre felaketini telafi etmeye yetmeyeceğini söyledi. Toptan derelerde su seviyesi azaldıkça tahribatın da arttığını bu nedenle firmaların daha hassas bu çalışmaları denetlemekle sorumlu kurumların ise daha dikkatli olması gerektiğini ifade etti. Verdiği HESK karşıtı mücadelesiyle bölgede yurttaş Kazım olarak tanınan Kazım Delan Bunun adına rezillik derler. Derelerimize sur bırakmayanlar, vadilerimizi yok edenler şimdi çıkıp timsah gözyaşları döküyor dedi. Sen hangi canlıya saygı duydun ki çıkmışsın ayrıca balık sevdalısı olmuşsun. Daha bir yıl önce binlerce balığı sen öldürmedin mi diye konuştu Kazım Delal. Programımızı hayvan hakları konusunda bir haberle bitirelim bugün. İstanbul Boğazı'nın simgelerinden olan Martıların yuva yaptığı iskelelerden Karaköy iskelesinde hayvanlara zarar vereceği iddia edilen bir uygulamaya gidildi. Görevliler martıların konduğu peron tabelalarına çiviyi andıran dikey çubuklar yerleştirdi. Hayvanseverler bu ucu sivri çubukların çivi olduğunu ve martıların ayaklarına zarar verdiğini belirtti ve yetkilileri uyardı. Martıların sakatlanmalarının yanı sıra ölme tehlikesinde olduğunu iddia eden hayvanseverler, Tuzaklar için tepkilerini dile getirdi. Çivilerin olduğu tabelalara konan bazı martıların ayakları kesildi. Cumhuriyet'in haberinde kuşların tünediği yerde bulunan çubuklarla ilgili görüşünü aldığı Karaköy Tur Yol görevli Beyzo Alakaş, çivilerin plastik olduğunu iddia etti ve tepkiler üzerine çubukların kaldırıldığını söyleyen Alakaş, olayın abartıldığını savundu. Yeşil ve barıştalı bir gezegendiriyoruz. diliyoruz. Esen kalın.